Selam ve selam, Peygamber Efendimize şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Saygı değer kardeşlerim, Peygamber Efendimiz aşama aşama davet sorumluluğunu gerçekleştiriyordu. Üç yıla ilişkin sürede candan dostlarına davet açıyor, onların İslamla şereflenmelerini istiyordu. Bunların sayısı elbette azdı ama geneli de evet diyorlardı, iman iklimine giriyorlardı. Sonra yakın akrabalarına konuyu açıyordu. Onları tevhide davet ediyordu. Bu davetten iyi bir sonuç çıkmıyordu. Yine de yakınlarından ikisi İslam'la şerefleniyordu. Şimdi daveti genele yapacaktı. İslam'ı topluma anlatacaktı. vahile gelen ayetleri topluma duyuracaktı. Hicr Suresinin 94. ayetinde Sana emrululanı açıkla ve müşrikler aldırış etme buyuruyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın insanlığı İslam'a daveti Rabbani bir yönlendirme ile ceryan ediyordu. Artık aleni olarak tevhidi beyan edeceklerdi. Topluma hitap edecekti Peygamber Efendimiz. İnsanı, insanlığı, eşsiz ve ortaksız olan rahman Rahim'e davet edeceklerdi. Mekke'nin bir geleneği vardı. Toplumda çok önemli bir şey söyleyecek olanlar Safa Tepesi'ne çıkarlar ve oradan topluma seslenirlerdi. Ya da toplum için bir tehlike varsa hemen Safa Tepesi'nden toplumu uyarılırdı. Bu geleneğin ilk kelamı ise va sabahah şeklinde olurdu. Peygamber Efendimiz Kureyş'e sesleneceklerdi. Bu gelenekten hareket etmek istiyorlardı. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Safa Tepesinden Kureyş'e hitap ediyorlardı. Vah ha ah! güçlü bir sesle hitap ettiler. Efendimiz bütün Kureyş kollarının isimlerini bir bir dile getirdiler. Sesi duyanlar dalga dalga Safa Tepesine koştular. Peygamber Efendimiz, Ey Kureyş topluluğu! Size şu dağın arkasında bir düşman ordusunun saldırmak zor olduğunu söylesem bana inanır mısınız? Onların cevabı evet. Biz senin yalan söylediğini duymadık dediler. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz, o halde ben sizi Allah'ın büyük azabı gelmeden önce uyarmak istiyorum. Siz onun azabından canınızı kurtarmaya çalışın. Allah katında ben size yardımcı olamam. Kıyamette ancak Allah'tan korkanlar benim akrabam olacaklardır. Başkaları iyi amelle gelirken sizin dünyanın vebalini taşıyarak gelmeniz doğru olmayacaktır. Siz o zaman Ya Muhammed diye yalvaracaksınız ama ben çaresizlik içinde sizden yüzümü çevireceğim. Fakat dünyada sizinle kan bağım vardır. Ve burada size her türlü merhamet ve şefkati göstereceğim. Topluluk içinde Ebu Leheb de vardı. Ebu Leheb, Peygamber Efendimizin konuşmasından son derece rahatsız oldu. Ellerini önce havaya, sonra Peygamber Efendimiz'e doğru lanetler gibi bir halle yazıklar olsun sana. Bizi bunun için mi çağırdın buraya, gönümüzü mahvettin Diyordu kinle nefretle. Peygamber Efendimiz ahiret hayatındaki çetenin hesabı ve cehennemi hatırlatıyordu. İnsanın gerçek kurtuluşunun cehennemden kurtuluş olacağını vurguluyordu. İnsanın tüm dikkatleri, bütün gayretleri bu büyük tehlikeden kendisini kurtarmaktı. Peygamber aleyhissalatü vesselam daha sonra Ey Kureyş cemaati! ''Ey Abdülmuttalip oğulları, ey Abbas, ey Resulullah'ın halası Safiye, ey Muhammed'in kızı Fatıma, kendinizi cehennem ateşinden kurtarın, zira ben sizi Allah'ın cezasından kurtarmaya gücüm yetmez. Fakat malım ve mülkümden ne istiyorsanız sizindir buyuruyorlardı ve topluluk yavaş yavaş dağılıyordu.'' Bu olayın hemen peşinden bir sure nazil oluyordu. Peygamber Efendimiz'e ellerini kaldırıp indiren o adama cevap olan bir Suri-i ile nazil oluyordu. Rabbani hakikate ve onun sevgili Resulüne bu denli azgınca saldıran adam cevabını kahhar olan Rabb-u alıyordu. Tebbet suresi nazil oluyordu. Ebu Leheb'in iki eli kurusun kurudu da. Ne malı ona fayda verdi ne de kazandığı. O bir alevli ateşe yaslanacak. Karısı da. Gerdanında fitillisinden bir ip olduğu halde odun hamalı olacak buyuruluyordu. Bu sure-i cellenin nazil oluşu Ebu Leheb'i Karısını ve yakınlarını daha bir öfkelendiriyordu. Düşmanlıkları daha ileri boyutlara varıyordu. Ebu Leheb her vesileyle Peygamber aleyhissalatü vesselama saldırıyordu. Elinden geleni arkasına koymuyordu. Ama onun tüm kötülükleri bir anlamda ifade etmiyordu. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve şerefli arkadaşları yavaş ama emin adımlarla yürüyorlardı. Gün geldi, müminler Mekke'den Medine'ye hicret ettiler. Yavaş yavaş kendi toplumsal yapılarını kuruyorlardı. Mümin bir toplum oluşuyordu. Hicretten bir yıl geçmişti. Belir Savaşı gerçekleşiyordu. Mekke Müşrik Ordusu güçlüydü. Müminleri talan edeceklerini sanıyorlardı. Ama umdukları gibi olmuyordu. Mekke Müşrik Ordusu büyük bir yenilgiye uğruyordu. Bir avuç mümin insanın karşısında mağlup düşüyorlardı Bu savaşta Mekke'nin öncü insanlarından bazıları ölüyordu Acı haber Mekke'ye ulaşıyordu Ebu Leheb yaşlılığı nedeniyle savaşa katılamamıştı Ama yenilgi haberini duyunca kahroluyordu Ancak yedi gün daha yaşayabiliyor dayanabiliyordu Ölümüne sebep olan hastalık konusunda farklı bilgiler vardı daha çok şu söyleniyordu. Ebu Leheb, Bedir hezimetinin hıncıyla Hazreti Abbas'ın kölesini tartaklıyordu. Bunu gören Hazreti Abbas'ın hanımı Ümmül Fadıl, bir çadır direğini Ebu Leheb'e vuruyordu. Orada bir yara oluşuyor, yara cerahat bağlıyordu. Herkes bulaşıcı olan adese hastalığı diyor ve Ebu Leheb'e yanaşmaktan uzak duruyorlardı. Bu yara, Ebu Leheb'in ölümüne sebep oluyordu. Öldükten sonra hiç kimse cesedine yaklaşmıyordu. Bir süre sonra ceset kokmaya ve çürümeye başlıyordu. Çevre Ebu Leheb'in çocuklarını kınamaya başladılar. Çocukları bir çukur kazdılar ve ellerindeki sopalarla cesedi çukura itiverdiler. Ebu Leheb ölünceye kadar çok azgın bir şekilde Peygamber Efendimizin karşısında oldu. O küfrün kararlığında kaybolup giderken kızı Dürre Mekke'den Medine'ye peygamber iklimine koşuyordu. İslam'la şerefleniyordu. Mekke'nin fethi günlerinde ise iki oğlu da peygamber iklimine giriyordu. İslam'la şerefleniyordu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Sefa Tepesinden seslenişinde bizim ümmetine neler buyurmuş oluyorlardı? Bizim hayatımıza neler yansıyacaktı? Hangi manaları hayatımıza oturtacaktık? Peygamber Efendimiz öncelikli olarak ahirete işaret düşüyorlardı. Hayatın merkezine ahiret hayatının konulması gerekiyordu. Asıl hayatın sonsuz, bitimsiz hayatın ahiret hayatı olduğu vurgulanıyordu. Bütün yapıp ettiklerimizden bir bir hesap verecektik. Küçüklü büyüklü tüm hallerimiz... Hesaba çekilecekti. Çıkış yolunun Allah'a dair kuşu iklimi olduğuydu. Muttaki müminlerden olabilmekti. Hayatı Allah'a dair derin bir bilinçle yaşayabilmekti. Peygamber Efendimiz'in şerefli arkadaşlarından Haris bin Malik radıyallahu anlatıyor. Günlerden bir gün Allah'ın Resulüne uğradım. Peygamber Efendimiz bana nasıl sabahladın ya Haris buyurdular. Ben, gerçek mü'min olarak sabahladım, ey Allah'ın peygamberi dedim. Peygamber Efendimiz, ne söylediğinin farkında mısın? Hele iyi bir düşün, ya Haris buyurdular. Sonra da devam ettiler, ya Haris, her şeyin özünü yansıtan bir hakikat vardır. Gerçek mü'min olarak sabahladım dediğine göre, senin imanının hakikati nedir buyurdular. Ben, ya Resulallah. Dünya benim için cazibesini yitirdi. Ona ait hiçbir ihtirasım yok. Gecemi ibadetle, gündüzümü oruçla geçirmeye gayret ediyorum. Apacık bir şekilde ortadaymışçasına Rabbimin arşına bakar gibiyim. Cennet sakinlerini birbirini ziyaret ederken görür gibi oluyorum. Cehennemlikleri görür ve cehennemin içinde kopardıkları feryadı figanı İşitir gibiyim. Peygamber Efendimiz, Ya Haris, gerçeği bildin, özü kavradın. Bu halin üzere devam et buyurdular. Ve bu sözlerini üç defa tekrarladılar. Mü'min, korku ve ümit arasında bir duyarlılık içindeydi. Bir olumsuz söz söylese Bir olumsuz davranış sergilese Hemen sonrasına derin bir hüzün yaşardı Zira yarın bunun hesabı vardı Bunun hesabını nasıl verecekti Rabbinden hemen bağışlanma dilerdi Affedici olan Affetmeyi seven rahman Rahim'den affını talep ederdi Bir yanlış yapıyordu ve arkasından ahiret endişesiyle korkuyordu Sonra derin bir pişmanlıkla Rabbi Rahim'den bağışlanma diliyor Ümidini yükseltiyordu Peygamber Efendimiz Safa tepesinden seslenirken Ey kızım Fatıma Kendinizi cehennem ateşinden kurtarın buyuruyorlardı Allah'ın indinde din yalnızca İslam'dı İslam ise hiçbir kimseye ayrıcalık vermiyordu Asıl olanın iman ve amel olduğunu öğretiyordu. O zaman kızı Fatıması iki buçuk yaşındaydı. Altını çizdiği husus hiçbir dünyevi yakınlığın yarın bir kıymeti harbiyesi olmayacaktı. Bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ümmetine öyle sesleniyordu. "Allahu Teala sizin suretlerinize ve mallarınıza bakmaz. Sizin kalplerinize ve amellerinize bakar buyuruyorlardı. Elbette Peygamber Efendimiz'in şefaati haktı. Ama kimlere şefaat edecekti? Bunu kim belirleyecekti? Efendimiz'in şefaatine layıl olacak olanları Rahman-ı Rahim belirliyordu. Orada akrabalık insanı bir adım öne çıkarmıyordu. Orada falan kavimden, filan ırktan olmak bir öncelik kazandırmıyordu. Asıl olan arı duru bir imana sahip olmaktı. Müslümanca düşünceydi tasavvurumuzu İslam'ın şekillendirmesiydi ama bu yetmiyordu. İnandığımız gibi bir hayatın sahibi olmak gerekiyordu. Temiz bir mümin hayatı gerçekleştirmek gerekiyordu. Asıl olan bizden istenen buydu. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam